Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vahde As-salatu ve ala malla nebiye ba'de Ve kebair Büyük günah işleyenler bunların durumu Neden böyle bir başlık açıyoruz? Muhtezile büyük günah işleyenler İman dairesinden çıkıyorlar diyor Çünkü onlar imanı tarif ederken Diyorlardı ki bil بِالْلِسَانِ وَالْتَسْد۪يقُ بِالْجَنَانِ وَالْعَمَلُ بِالْاَرْكَانِ Yani hem tasdik vardı hem dilin ikrarı vardı hem de amel etmek vardı. Ameli de imanın bir cüzü parçası kabul ediyorlardı. Amel rükün olunca amel yoksa o zaman imanda yok diyorlar. Birisi büyük günah işlerse mutezdeye göre imanın bir rüknünü kaybediyor yani imanını kaybediyor fakat hala bunun tasdiki olduğundan kalp tasdik etmeye devam ettiğinden kafir oldu da demiyorlar ama imanı kaybetti diyorlar el tu beynel menzileteyn haricilerse onlar kafir oldu diyorlar büyük günah işlerse mürci ise onlar da diyorlar ki imana günah işlemiş olsa bile kişi zarar vermez peki böyle bir durumda siz imanı doğru tarif etmeniz gerekiyor. Büyük günahların zararını olduğunu izhar etmeniz, beyan etmeniz gerekiyor. Ki insanlara günahla, ibadetle münasebetini nasıl ayarlayacaklar? Yani o günahları işlediklerinde ya da ibadetleri yapıp yapmadıklarında konumları, durumları nedir? Beyan etmeniz gerekiyor. Bu yüzden akide kitaplarımızda bu büyük günah işleyenlerin durumuyla alakalı müstakil başlıklar var. Peki, kal al İmam al-Tahawi, rahimahullah, ve ahlul kabair min ümmeti Muhammedin fil nair. kitaptan takip edelim ki, ve ahlul kabair la yucludun ıza matu, vahum muhpidun. Yani ehli kebair kebirenin çoğulu kebair. Büyük günah işleyenler finnari la yuhalleduna yani la yuhalleduna finnari. O car mecurun harfi ceri mütallakı la yuhalleduna'dır. Yani la yuhalleduna finnar ebediyen ateşte kalmazlar. Tabi cehennem ebedidir. Üç yerde halidine fiha ebeda geçiyor ayet-i kerimede üç yerde halidi fiha ebede ve yasilla ve nara cehenneme halidin fiha ebede yani bununla alakalı işte farklı kişilere farklı görüşler nispet ediliyor. Bugün de cehennemin ebedi olmadığını söyleyenler var. Fakat Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle çok yerde halidine geçiyor ama cehenneme gireceklerin orada ebedi kalacakların beyan ediyor. Fakat üç yerde ki çok sayıda hadis-i şerifte ebedilik de var. Halidine fiha ebede yani bunun bir farklı mutalası olmaz. Şari Allah Azze ve Celle bunu beyan ediyor. İşte böyle cehennem üzerinde, cennet üzerinde insanlar tasarrufta bulunuyorlar. Yani insanları cennete nasıl sokarız, cehennemde nasıl muhafaza ederiz? Bunun derdinde değil de cennet ve cehennemin müddetleriyle oynuyorlar. Ya allah Teala bunu tayin etti kardeşim. Sana düşen buna inanmak. Ve insanlar cennete nasıl gider, cehennemde nasıl korunur? Bununla alakalı Kur'an-ı Hakim'in talimatlarını Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetini insanlara beyan etmek. Peki... وَهَلُ الْكَبَائِرِ فِي النَّارِ لَا يُخَلَّدُونَ Ebedi cehennemde kalmaz kebire sahibi. Yani münafık var, kafir var, müslüman var. Peki burada kebire sahibi imanı olduğu halde şehvetine e, mağlup olup işte büyük günah işleyen kişiler. اِذَا مَاتُوا وَهُمْ Yani ne zaman onlar cehennemde ebedi kalmazlar? izamat öldüklerinde fakat hangi durumda cümle haliye değil mi vehum muvahhidun yani muvahhid Allah azze ve celle'den başka bir ilah kabul etmedikleri halde ölen büyük günah işleyenler ebedi olarak cehennemde kalmazlar çünkü Cenab-ı Hak inna'llaha la yazfiru en yushrake bihi ve yaghfiru ma dun zalike limen yani şirkin dışındaki bütün günahları bak burada ayet kerime İsa suresi 48 sizin şerte de var. İnna Allah halayafu firu en yushra kebihi vayafu firu madune dalik. Yani o kelimesine ne demiştik? Yani, kelimesine ne demiştik? Bir hasabi ma yudafu ileyi muzafu ileyhine göre anlam alır demiştik. Duruma göre siz ona mana vereceksiniz. Efendim burada e ne diyoruz? Allah Azze ve Celle bütün günahlar affeder. İnna Allah ala yafiru en yushekebihi veya firu madun edali. Yani şirkten başka bütün günahlar affeder. Dilediğinin tabi limen yeşa Allah Teala şirkin dışında dilerse dilediği kişilerden bütün günahlar affeder ama İnna Allah ala yafiru en yushekebihi şirke affetmiyor. Dolayısıyla bu adam da muvahit olarak ölüyor. Müşrik değil. O halde ebediyen cehennemde kalmamalı. Yani nereden çıkarıyoruz? Ayet-i kerimelerden. Ve illem yekûnu taibîn ba'de en lekullâhe subhânehu arifîn Yani ve illem yekûnu taibîn Yani bu adamlar tevbe etmeden ölmüş olurlarsa bile yani Allah'a aflarını ister olduğu halde yönelmeden ölüyor adam. Büyük günahtan, tövbe edemeden öldü. Taibine ba'de lakullaha le lekullaha arifin. Ama Allah Teala ne olarak gidiyor bu? Arifin yani muvahhit olarak. Ehli tevhid olarak gidiyorsa, bu adam tövbe etmeden ölmüş olsa bile, ne olmaz? la يُخَلَّدُونَ اِذَا مَاتُوا Öldüklerinde ebediyen cehennemde kalmazlar. Peki efendim, yani şimdi buna başka hangi ayetlerle delil getirebiliriz? Bunlar büyük günah işliyorlar. Kumar oynadılar, faiz aldılar, zina ettiler. Bu günahlardan da tövbe etmeden öldüler ama aynı zamanda... Hacca da gitmişti belki, namaz da kılmıştı. Bu amelleri ne olacak bunların? Tabi adamın hem o günahlarına bakıyoruz, hem ayet kelimelere kerimelere, hadis şeriflere bakıyoruz. İşte burada Kev suresinin 107. ayet kelimesini kerimesini alıyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ İnlerlediğini Amenu amin u Geçen bir kardeşimiz sordu şuradaki bir ayet kelimeyi dersen çıkarken dedi ki hocam bu ne nereye atfediliyor dedi ee, imanla alakalı imanın e, amelden farklı olduğuyla alakalı sormuştu ayet kelimeyi ee, Orada dedi e, farklılık var mı dedi hocam biz de ona ne demiştik? Ee, şimdi innelledine hangi ayet kelimesi sormuştu? Kimdi o? Evet. Ayet kelime başı neydi? Kim o soruyu sordu çıkarken? İnname ya'muru masacidi'llahi men amene billahi ve'l-yevmil-ahir ve aqamas Şimdi orada fiil fiil atfedilir tabi. İnma ya'muru mesacidi'llahi men amene billahi ve'l-yeumi'l-ahiri orada amene billahi'ye neyi atfediyoruz? Akame's-sala. Amene fi'l, akame fi'l yoksa e, inma ya'muru mesacidi'llahi men amene billahi ve'l-yeumi'l-ahiri. Allah'a ahirete. O ahirete iman ne atfediyoruz? Ahireti Allah'a atfediyoruz. Yani İsmi isme, fiili fiile atfediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّمَا يَعْمُرُوا Men اللّٰهِ مَنْ آمَنَا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ Demek ki atıf muayiret ifade ediyor. Peki burada da yine aynı atıf var. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edenler, ameli salih işleyenler. Farklı ki ameli salih işleyenler onun için iman edenlere bunu atfediyor. Efendim e, yani demek ki amel imandan bir parça değil. Peki bunlar için ne var? Cennet lehum cennatul firdevsi, firdevs cenneti en yüce cennet ya da cennetin ortası var. Nuzul'a menzilen, makam, yer, ev, konaklayacak alan olarak bunlar için firdevs cenneti var. Şimdi bu adam ameli salih işliyor ama her ameli salih işleyenin günahı da olur, büyük olur, küçük olur. Çünkü sadece masumiyet peygamberlere ait. Fakat Allah Azze ve Celle mutlak olarak bunlara cennetin olacağını söylüyor. Yani büyük günah işlediyse cehenneme girer. Cehennemde bir müddet kalır. Ondan sonra yine bu adam cennete dönebilir. Peki başka bunu destekleyecek bir ayetimiz var mı? Femen يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيَّرَ يَرَهُ o men yaamel miskale zerratin yara sizin yine kitapta var. efendim Zezal suresinde femen yaamel miskale zerratin hayere yara. Yani kim zerre kadar bir hayır yapsa onu görecek. Peki zerre kadar diyor Cenabı. Çok küçük yani. E, toz kadar bir hayır yapmış olsa onu görecek. E, bu adam iman ettiyse Büyük günah işlese bile yine zerre kadar bir hayır vardır bu adamın. Peki Allah Teala bu hayrı görecek bunu vaat ediyor. Nerede görecek bunu? Cehennemde o hayır görülmez. O halde cehennemde günahını çektikten sonra bu adam tekrar cennete girer. Ama ne zaman girer, nasıl girer, Allah Teala hangi durumda bunu affeder, onu bilmiyoruz. Fakat biz Kuran kelime bir bütün bakıyoruz. Evet, bakıyoruz ki bir tarafta ne var? İnna Allah halayal en yusşaka bihi, vayal firo madune darlik limen yasha. Şirkin dışındaki bütün günahları affeden bir mevlamız var. Peki öteki tarafta? İnna ladin amanu amlu salihatı, kane't lhom jannatul fir'dousi nuzula. Peki ameli salih işleyenlere vaad edilen bir firdev seneti var. Bir de ne buyuruyor? فَمَنْ يَعْمَلْ miskale ذَرَّتٍ خَيْرًا Yani yarahu. O hayrı görecek zerre kadar olursa. Cehennemde görülmeyeceğine göre cennetten birisi çıkıp cehenneme girince böyle bir cennetteki hayır da hayır olmaz. Sonrasında cehennem varsa adam cennetten çıkıp cehenneme girecek orada ebedi kalacaksa cennetteki o durduğu halden keyif alabilir mi alamaz çünkü biraz sonra cehennem var ebedi bir azap var o halde buna hayır diyebilmek için cehennemden çıkıp da cennete girilmeli ki o hayrı orada görmeli diyoruz peki efendim vahum yani vahum kim ehlül kebair metinden devam ediyorum وَهُمْ اَهْلُ fi ف۪ي مَشِيَتِهِ وَحُكْمِهِ اِنْشَاءَ غَفَرَ لَهُمْ وَعَفَعَنْهُمْ بِفَضْلِ Yani bizde kilisede olduğu gibi efendim günahı olanları aforoz etme e, günahı olanlar böyle insanlar ne oluyorlar? Günahkar doğuyorlar öyle kabul ediyorlar sonra onları vaftiz ediyorlar değil mi? Vaftiz ediyorlar bizde böyle bir şey yok yani vaftiz etme ya da bu adam günah işledi diye onu afroz etme de yok. Her şey Allah Teala'nın emrinde, onun tasarrufunda. Dolayısıyla biz onun iradesine havale ediyoruz. Evfa bi emri ilallah. Ve hum ehlul kebair fi meşîetihi fi meşîeti'llah ve Allah'ın iradesinde, onun hükmündedir. Yani orada dilediği gibi tasarrufta bulunur. İster yüz sene saklar, ister bir gün saklar, ister şu an cennete koyar, ister doğrudan cennete alır. Bütün bunlar onun tasarrufunda. Yefalu ma yurid diyoruz. İnşa al-ğafar alhum, limen li ahli Dilerse onlar affeder. Wa afa anhum. Gafara ve afa Afa gafara yatır Ve afa anhum onlardan affeder Zek bi fadlihi Yani zelike bi fadlihi Eğer böyle yaparsa bu nedir? Allah Teala'nın fadlıdır İhsanıdır Yani bu adamlar cehenneme gireceklerdir O günahı yaptılar Buna rağmen kul hakkı yok diye Allah Teala bu adamları affedip Cennetini alırsa bu nedendir? bi fadlihi Allah Teala'nın fadlı ve ihsanıyladır. Peki ve inşa sha azabehum fin bi eğer onları azap ederse yani günahlarından dolayı bu da bi adlihi bu da Allah'ın adaletinin gereğidir. Çünkü o iman edenleri, ameli salih işleyenleri vaat etmişti ki cennetine alacak. Günah işleyenleri ise Onları da cehenneme koyacaktı. Koyarsa cehennemle bu da Allah-u Teala'nın adliydedir. ''Sımma yukhricuhum minha bir rahmetihi ve şefaati şafi'ine min ehli ta'ati'' ''Sımma yukhricuhum yukhricümen ehlel kebair'' Ehli kebair'i sonra çıkarır. Minha min eyi şeyin Minen minennâri bir rahmetihi'' <maidập> Rahmeti vesilesi, rahmeti sebebiyle onları cehennemden çıkarır. Başka o şefaati şafiin. Şefaat edenlerin şefaat ile çıkarır. Ulai kelledine enamullahu aleyhim minen nebiyyin ve'siddiqin ve'şuhada'i ve'salihin. Kimdir onlar? Ebilerdir, sıddıklardır, şehitlerdir, salihlerdir. Bunlar şefaat edecekler. Şefaatle alakalı mevzuyu tahlil etmiştik, değil mi? E, tahlil etmiştik, ayet-i kerimeleri biliyorsunuz. Evet efendim, onları ya rahmetiyle, rahmetiyle ve şefaat edenlerin şefaatiyle e, cehennemden çıkarır. Min ehli taatihi bu şefaat eden, edenler, böyle meyhaneden olmayacak tabi, kim olacak? Ehli taatten olacak ki okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği dört sınıf. Ve yeb'asuhum ila cenneti ve yeb'asuman ve yeb'asu kebair. Sonra o ehli kebairi ila cennetihi cennetine gönderiyor. Yani orada alıyor cehennemde alıyor cennetine gönderiyor. Velik bi ennallaha taala maula ehli ma'rifeti. Peki neden? Kafirler orada kalacaklar, khalidine fiha ebede. Fakat Müslümanları oradan alacak, onları cennetine koyacak. Neden onlara ebedi cehennemde Müslümanları oradan alıyor? Çünkü onlar innallahu alayhi ufiro en yushekebi wa alfiro madoun eder kelimeni yaşa. Yani Allah'a karşı bir terör suçu işlemişlerdi. Nedir o? Küfürdür. Nedir o? şiktir Yani nasıl devlet? o tanımayan paralel bir yapı oluşturan yani terör grubu oluşturan devleti parçalamak bölmek isteyenleri müebbet hapse mahkum ediyor değil mi ya da işte daha böyle şey bir devlete idam ediyor diyor ki sen benim varlığıma kastettin yani beni tanımadın beni tanımamanın cezası idam veya müebbet hapis Efendim şimdi Allah Teala da sen ki benim mülkümü tanımıyorsun. Yani benim mülkümde bana rağmen tasarrufta bulunuyorsun. Nasıl devlet, devlet içinde başka bir devlet kabul etmiyorsa, tanımıyorsa, en ağır cezayı ona veriyorsa Allah Azze ve Celle de kendi mülkü içerisinde yani ona karşı bir yapılanma oluşturanları kabul etmiyor. En ağır cezayı veriyor onlara. Nedir o? İşte halidine nefiha ebede. Allah razı olsun. Xalidi <gülüyor> nefiha ebeda, ebedi yen cehennemdir kardeşim. Ebedi yen cehennem. Hani bir katil öldürüyor, birkaç saniyelik bir suç. Ne kadar ceza veriyorlar? Müebbet hapis, müebbet. ebediyen içeride kalacak. Yani adam birkaç saniyede bunu yaptı, ama karşılığında ebedi hapis diyorlar veya idam diyorlar. İdam. Kime sormalı? Katil. Var orada bir tane. Ne kadar ceza alacağını kime sormalı? Maktul'ün yakınlarına soracak değil mi? Şeriat öyle diyor. Ey hakim diyor. Sen bu acıyı yüreğinde şu kadar yaşarsın. Sadece o mahkeme süresi içerisinde bu acıyı duyarsın. Peki bu acıyı sürekli yüreğinde taşıyacak. Bu maktul'ün velisine soracaksın. Onlar ne diyorlar bu katille alakalı? Peki... Bu adam da sürekli bir cinayet işliyor. Ne cinayeti? Şirk küfür cinayeti. Ebedi cehennem. Onun için Allah Teala'nın bu adama merhameti yok. Fakat Müslümanı günahkar olsa bile cehennemden alıyor. Neden? Allahu veli'l-ladina amenu. Efendim işte burada onu söylüyor. Neden alıyor? Zalik bi enna Allah'a zalik dediğine onları cehennemde bir müddet kaldıktan sonra cennete göndermesi zâlik <gülüyor> bi ennallâhe ba sebebiye bi ennallâhe taala mevla ehli marifeti Allah ehli marifetin mevlasıdır tamam onların yardımcısıdır onların muinidir ehli marifet ehli imanın velem yecealuhum darayni ke ehli nukrati Fiddareyn nedir? Dünya ve ahiret değil mi? Dar, dare'in, dareyn saadeti. En kapsamlı dualardan birisi de budur. Adama dua ederken ne diyorsun? Ya Rabbi, Allah Teala sana dareyn saadeti nasip eylesin. Dareyn saadeti. Yani hem dünya için dua, hem ahireti için dua ediyorsunuz. Öyle olursa dua olur. Yani burası cennet. Ahiret cehennem olursa, o zaman burada cehennemdir. Yani şurası cehennemse ve sonra oraya gireceksek böyle bir dünyadan keyif alamayız. Efendim وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فِي الدَّارَيْنِ وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ Zamin nereye gidiyor? El-Mü'minin ama burada ehlel kebair yani. وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فِي الدَّارَيْنِ كَهْلِ نُكُرَتِي Nukreti yani onu inkar eden marifeti imanı imanı inkar edenler gibi Allah onları değerlendirmez. İşte burada ayet-i kerimeler okuyor. Getiriyor. Neyi getiriyor? Em hasibellezine eşteru'us sayyati en naj'alhum kellezine amenu ve amilus salihati sawa'en mahyahum ve mamatuhum sa'ama yahkumun. اَمْ حَسِبَ اللَّذ۪ي نَشْتَرَهُ السَّيْيَا اِجْتَرَهَا بِمَعْنَا Yani o bir mal kazanır gibi günahı kazananlar, seyyatı kazananlar, Allah'a isyan edenler, onun otoritesini tanımayanlar. اَمْ حَسِبَ اللَّذ۪ي O günahı tahsil edenler, onlar zannediyorlar mı ki اَنَّ جَعَلَهُمْ yapacağız onları kellezine amenu ve amilus iman edip ameli salih işleyenler gibi yani ahirette onlara aynı hükmü vereceğiz böyle mi zannediyorlar onların e, ölümleriyle hayatları aynıdır böyle mi düşünüyorlar sevaen mahyahum ve yahkumun öyle diyorlar yani eğer bu dünyada müreffeh olan bir şey daha rahat yaşayan bizsek, e, ahirette de böyle olur. Eğer varsa ahiret, dünyada bu iktidarı bize veren Allah, ahirette de bize o iktidarı verir diyordu müşrikler. Böyle kıyas ediyorlardı. Kur'an-ı Kerim de onlara bu kıyasın sadece müşriklerin e, o sefih akıllarına ait olabileceğini beyan ediyor. İşte başka bir ayet-i kerime M ve salihati kel mufsidine fil ardi yani iman edip ameli salih işleyenleri yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi yapar mıyız yapmayız yani orası boynuzsuz koyun boynuzlu koyunda hakkını alacak yani şimdi böyle bir adalete bakıyorsunuz bahar geldiği zaman çiçekler bitiyor kuş var onun rızkı var balık var onun rızkı var bütün bu mahlukatın rızkını gönderen bir Allah var. Kainata bu nizam, bu kuralı veren bir Allah Azze ve Celle var. Ama aynı Allah'ın mülkünde Suriye'de çocuklara tecavüz ediyorlar. Kadınlara, eşlerinin, babalarının gözü önünde tecavüz ediyorlar. Irak'ta bir katliam var ama Paris'te insanlar gülüyor. Yani onlar gülmelerini oradaki insanların ağlamalarına bağ bağlamışlar yeryüzüne bu adaleti koyan Allah Azze ve Celle'nin bütün bunları soracağı bir mahkemesi olmaz mı? Akıl bunu gerektirmez mi? Elbette onu gerektiriyor. O halde burası bir mihnet yurdu. Burası bir imtihan yurdu. Şimdi burada biz yaptıklarımızdan yapmamız gerekirken terk ettiklerimizden hesaba çekileceğiz. Neyi ne kadar yapıyoruz? Ya da yapmamız gerekirken terk ettiklerimiz. Yani Şimdi bu ümmet azken dünyaya galip olduysa yani sahabe kiram efendilerimiz işte şu kadar sayıyla Tebük'e geliyor Bizans'a meydan okuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizans'a gelmiyor mu Tebük muharebesinde? Yani daha Mekke'de Medine'de henüz oluşmaya başlayan düzenli bir ordusu yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle kışlaları, taburları, tümenleri... Orada sürekli askeri eğitim yapan birlikleri yok Tevhük Muharebesine gelirken Sahabe-i Kiram efendilerimizi yardıma davet ediyor İşte onlar at getiriyorlar, deve getiriyorlar Bulamayanlar var, onlar yolda Ebu Zer gibi merkeplerini çeke çeke geliyorlar Ağlayanlar var, deve bulamadı diye Ben de gelmek istiyorum ya Resulallah diyenler var Böyle bir orduyla peygamber aleyhissalatü vesselam Bizans'a meydan okuyor. Yani diyor ki senin sadece kalelerin var, tugayların var, tümenlerin var ama hakikatte ruhun kaybolmuş geviş getiren bir deve gibisin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem bu çıkışıyla. Yani deve mi geviş getirir, mı hangisi? Deve getirir değil mi? Deve getirir Alır midesinden ağzına getirir. Şimdi bunlar bittiler. Bu da bitti. Çoğalamıyor artık. Aile kuramıyor. He? Asimile etmeye çalışıyor. Oradaki Müslümanları Almanlaştırmak, Fransızlaştırmak istiyor. Çünkü bakıyor 20 sene sonra yok artık. Alman kalmayacak, Fransız kalmayacak. Allah Teala bize merhametinden bunları öyle bitirecek. Bakıyor ki bunlar bir şey yapacağı yok. Yani şimdi ama o kadar sahabiyle iman ediyorlar. Efendimiz dünyaya meydan okuyor. Biz okuyamıyorsak bir buçuk milyarla o zaman biz yapmamız gerekenleri yapmadığımızdan dolayı bu kadar bir kemiyetle o kadar bir sayıya sahip olanların yapamadığını yapamıyoruz. Neden? E çünkü biz Allah'tan değil de insanlardan, otoritelerden, makamlardan korkuyoruz. Çünkü biz ümmet yapısı için değil de ırk yapısı için mücadele ediyoruz. Böyle bir yapıya Allah merhamet eder mi kardeşim? Kul ma يَعْبَوْ بِكُمْ Rabbi لَوْ لَا Duanız olmasa ne işe yararsınız ki? Yani eğer buyuruyor ki namazın olmasa, ihlasın yoksa, kulluğun yoksa, ümmet için çalışmıyorsan gavurdan ne farkın var senin? He? O zaman ben sana niye yardım edeyim? Londra'dakinden, Paris'teki zalimden ne farkın var? Neden ben sana yardım edeyim? Sen Türk için, sen Kürt için, sen Arap için uğraşacaksan ben sana niye yardım edeyim ya? He? Sürünürsün işte böyle. Sürünürsün kardeşim, sürünür. Sürünüyor. İki asırdır bu ümmet sürünüyor bu belaları. Bunun için geliyor. Peki ama ahirette böyle olmaz. Yani orada kaba ireden, ehli kebairden bile olsa bir parça ona merhamet keliv inşallah. Orada bir hadis şerif almış. Yakrucu kavmun minen nar bi şefaati Muhammedin feydhuluna'l cenne feysamavna'l cehennemiyin. Yusamavnal cehennemiyin efendimiz Aleyhisselam'ın şefaatiyle yihrucu kavmun minan nar bi şefaat muhammedin feyedhuluna'l cenne yusmuna'l cehennemiyyin onlara cehennemiler denir ki Allahu Allahumma ya veli'l islami mesikna bil islam hatta nelka kebih Allahumma aslı neydi ya Allahu idi fakat bu edebe aykırı olduğundan diyorduk ki Oradaki baştaki nida harfini hasfettik. Ona işaret etsin diye sonuna mim getirdik. Allahümme oldu. وَلَمْ يَجَعَالْهُمْ فِي الدَّارَيْنِكَ اَهْلِ نُقُرَتِهِ Ehli imanı, ehli inkar gibi değerlendirmez. Kimdir o ehli nukre işte? Onları anlatıyor, onun sıfatını getiriyor. اَلَّذ۪ينَ bu sılasıyla beraber ismevsul onun sıfatıdır. اَلَّذ۪ينَ خَابُوا مِنْ هِدَايَتِهِ Allah'ın hidayetinden mahrum olanlar. Yani وَلَمْ يَنَالُ مِنْ كَرَامَتِهِ Onun kerametini elde edemeyenler Allah'ın ihsanına, lütfuna nail olamayanlardır. Mahr mahrumiyet yaşayanlardır. Peki bunu anlattıktan sonra ehli kebair onların konumları, durumları Allahümme ya vali el İslam, metsik ne el İslam, hatta ana alqa ya Rabbi, ya vali el İslam, ya naasır el İslam, ya lil lillüslümin, istighathı var, değil mi burada? Müslümanların imdadına koş ya Rabbi, imdadına imdad değil ele ya Rabbi. Allahümme ya vali -islam. el İslam, İslamın yardımısı naasır el İslam. Meslek ne abil İslam bizi İslamla ya Rabbi bizi İslam dairesinde sakla muhafaza ile ya Rabbi hatta nelka bi bai bi şeyin bil İslami hatta nelka <-kâke> seninle İslamla karşılaşalım ya Rabbi huzuruna İslamla gelelim neden inna a'malu bil ameller son ana göre kıymetlendirilecek. Onun için her Müslüman beyne'l-havfi ve'r-recâ bu şekilde dua eder. Allahumma ya veliyel-islamî mesiknâ bil-islamî hattâ nalqâke Bu dua aynı zamanda Ney'in tercümesidir, Ney'in tefsiridir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası işte burada sizin şerh'te de alıyor. Yusuf Suresi'nin 101. ayet kelimesi. kerimesi Tövfeni i̇şte Müslüman ve lükni bı salihin. Müslüman tabi Allah'a dost olunca ne diyor İmam Rabbani gibi El Mevtu Disrun Yuslul Habib ve ilal Habib. Değil mi yazım bunu İmam Rabbani'den yazmak lazım çok büyük adam son bin yılın velayette en büyük adamı. İmam Rabbani rahmetullahi aleyh. El mautu cisrun yusilu'l habibe ila'l habib. Ölüm diyor köprüdür. Cisir köprü. İmam Kayseri'nin makalesinin adı neydi İbrahim? Konevi. İbrahim kardeş. El la mezhebiye kantaratul la diniye değil mi? El la Mezhepsizlik dinsizliğe köprüdür. İmam Kevseri diyor. Dinsizlik değil de dinsizliğe köprü. İşte böyle kafa kesiyorlar. İşit görüyorsun. Mezhep yok. Kafasına göre. Adam üç tane hadis biliyor. Ebu Hanife'i muhalefet ediyor. Bak böyle eşkıya, eşkıyalık yapıyorlar. Bunun başka bir anlamı var mı kardeşim? Var mı başka anlamı? Peygamber aleyhissalatu vesselamın Risalet hayatının tamamında İbni Hişam'da vardı. allah Alem topluyor onları. 110 küsür müşrik ölüyor. 130 küsür Müslüman şehit oluyor. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te. Efendimizin 23 yılında 130 küsür Müslüman şehit oluyor. 110 küsür tane kafir ölüyor. Bu kadar. Yani Allah Resulü 23 yılında peki işit günde o kadar adam öldürüyor. Böyle bir İslam olur mu? Yani böyle bir hayatın peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aidiyeti olur mu kardeşim? Fetih mübin diye fetih mübin. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın Mekke'yi fethini anlattığımız uzun bir yazı vardı. Orada bu bu hem bu sayılar var hem efendimizin fethi var. Oraya bakabilirsiniz. Yani şöyle bir hayat yaşarsanız Efendim o zaman İmam Rabbani gibi ne dersiniz El mautu cisrun yusilu'l habibe ila'l habib. Ölüm sevgiliyi sevgiliye taşıyan bir köprüdür. Cisrun köprü. Ne yapıyor? Yusilu'l habibe sevgiliyi ila'l habibi sevgiliye taşıyor. Çünkü siz dünyada kul in kuntum فَتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللّٰهِ Resulullah Efendimiz'in sünnetine ittiba ederek Allah'ın muhabbetini kazanmıştınız. يُحْبِبُكُمُ اللّٰهِ Allah sizi sevmişti. O zaman siz Habibur Rahman'sınız. Cenab-ı Hakk'ın sevgili kullarısınız. E sevgiliye gitmekten korkar Müslüman. Ne diyor Hz. Yusuf? تَوَفَّنِي مُسْلِمَن Yapacakları yaptım ya Rabbi. Artık beni huzuruna al. İmam Buhari Hazretleri'nin dediği gibi, değil mi? Ruhumu kabzet ya Rabbi, sana gelmek istiyorum. Ebu Hanifeler, İmam Malikler, Ahmet bin Hanbeler hep böyle dua etmişler. Tevfeni muslimen ve elhikni bis salihin. Mevlana ne diyor ölüme? Şebi aruz. Bir insanın hayatında en anı dünyevi zevk açısından düğün gecesi olur. Yani dün gecesi kadar zevki var bizim için ölümün ya Rabbi. Çünkü bütün bu sevgililer burada kalacak. Kadın ki kadın ki onda hep onda olmayanı isteriz. Hasret geride kalır ve biz çekip gideriz diyor üstad. Öyledir bu dünya. Böyle bakarsın belki aldanırsın kardeşim. Yani o seni çeker. Ararsın, ararsın, gidersin bir Leyla'ya. Sonra işte o Leyla'ya gidip oradan Mevla'ya gidebiliyorsan, o Leyla Mevla'ya taşıyabiliyorsa, bazı velilerde olmuş bu, yani muhabbeti diyor, o Leyla'dan öğrendim, o Leyla Mevla'ya taşıdı. Ama siz böyle yapmayın. O Leyla bazen dünyada bırakabilir adamı, burada kalabilirsiniz. Yani belki Allah Teala merhamet edip Leyla'dan Mevla'ya taşımıştır. Orası farklı bir alan e, pek girme gir pekdi girmemek lazım. Müslüman erkeğin bir tane Leylası olur. O da evlendiği zaman Leylası olur işte bir tane. Bir tane kafi. Evet. peki Tevaffeni Müslimen <gülüyor> ve alhikni bisalihin. Cenab-ı Hak hepimize böyle bir iman ihsan eylesin. Ölümden korkmayacak bir iman değil mi? Ölümden korkmayacak. Korkulur mu ölümden? İşte biraz böyle ölüm endişeleri var. Öleceğiz ne çare diyor. Ama Allah'ın izniyle sonunda onları aşıyor. Ne diyor? Kapı kapı bu yolun son kapısı örümse Her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. Şu geçeni yapışıp da tutu versem eteğinden soru versem haberin var mı öleceğinden? Ey hasis sarraf. Kendine bir başka kesediktir, mezarda geçer akçe neyse onu biriktir ölüm güzel şey budur perde ardından haber hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber demek ki ölümü aşmış Allah'ın izniyle ölüm güzel şey öyle bir seviyordu ki Allah Resulünü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adını onun kitaplarında Muhammed diye göremezsiniz Efendimiz'e olan sevgisinden dolayı Allah Resulü der ya o der. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mücerred olarak Üstad Necip Fazıl adını ağzına almaya kendin layık göremez, ehil göremez. Yani bu iman kurtarır Allah'ın izniyle. Bir de diyor ya mektubatın başında belli mektupları tercüme ediyor İmam Rabbani'de. Onun başında diyor ki Ya Rabbi İmam Mevlana Halid-i Hazretleri İmam Rabbani için diyor ki yani tam dediğini demeyeyim şimdi bu taifi var cehele onlar farklı anlarlar. Diyor ki Ahmet Faruk hürmetine beni de affet Rabbi diyor. Ahmet Faruk İmam Rabbani o da diyor ki Üstad Necip Fazıl böyle diyenin diyor bu yola bağlı olanın eteğinden tutanın eteğinden tutanın eteğinden tuttuğum bir iplikçik hürmetine ben Fazıl oğlu, Necip Necip Fazıl'ı da affeyle ya Rabbi diyor. Ya şimdi Mevlana Halid büyük adam Allah'ın izniyle. E biz onların şefaatini cenab Hak'tan Evliyaullah'ın, Meşah-i Kiram'ın, Uleman'ın Kur'an'ı Hakim söylüyor. Hangi zındık gelirse gelsin onun kafasını kuma sokarız Allah'ın izniyle bunların şefaat edeceğini yani bu taifenin şefaat edeceğini ama biz zahire bakıyoruz hangisi yani evliyaullah şefaat edecek ulema şefaat edecek ama o ulemadan hangisi edecek onu Rabbim bilir tabi biz bilemeyiz biz oraya karışamayız biz oraya müdahil olamayız ama şefaatle alakalı ayet kerimeleri okuduk artık bunlar burada tekrar etme konumunda değiliz yani bunlar şefaat edecekler biz de umuyoruz, zahire bakıyoruz. Nahnu nahkum bi zawahir, Allahu tevele serahi. Bunlar size ahireti sevdirir kardeşim. Bunlar size öyle yapar ki, üstad gibi böyle Allah demenin yasak olduğu zamanda dersin ki, ey Müslümanlar, Tanrı uludur diyorsunuz, Allah Ekber demek için korkuyorsunuz, dağlara çıkıyorsunuz, orada Allah Ekber diyorsunuz. Gelin buraya, Ankara'da, Çankaya'da Allah Ekber diyelim. Yani odur işte. Büyük doğu odur. Doğu doğudur. Ama İslam onun ruhuna gelirse o zaman büyük doğu olur işte. Doğunun ruhuna şeriat geldiği zaman, merkezinde Allah Resulü oturduğu zaman, işte o büyük doğu olur. İslam olur. İslam'a yol açma geçidi olur. Büyük doğu onun için diyor üstad. Peki efendim. Allahümme ya veliyye i̇slam messikina bil-İslami hatta nalqa kib we nara ssalate halfe kulli berrin ve fajirin min ahli kibla ve ala minhum efendim o nara ssalate halfe kulli berrin ve fajir berr i fajir günahkar hepsinin arkasında namaz kılmayı ya cevaz veririz diyor kabul ederiz neden çünkü efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuşlardı sallu kulli berrin ve fajirin yani e, Efendimiz Sallu halfe kulli berrin ve facirin Sallu halfe kulli berrin ve facirin Dolayısıyla biz de kılarız diyor e, Kabul ederiz Half arkasında yani Vara'a kulli berr İyi, facir, günahkar arkasında Namaz kılmayı kabul ederiz Uygun görürüz Neden? Çünkü eğer böyle demezse ehli Sünnet o zaman ümmet bölünecek. Emevilerde, Abbasilerde günahkar işte devlet adamları var. Bunlar zalimdir vesairedir dediğiniz zaman orada bir inşikar ve bir iç savaş oluşacak. Ki dışarıdakiler, zındıklar, imni i Sebeler zaten bunu körüklüyorlar. Böyle bir iç savaşa mahal oluşmasın diye böyle diyorlar. Zaten ama hadis-i şerif var tabi. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Sallu khelfe külli berrin Peki arkalarında namaz kılıyoruz min ehli kıble. ehli kıble olan günahkar da olsa, muti de olsa. Ama kimi tercih ediyoruz tabi? Yani muttaki olan bir imamı tercih ediyorsunuz. Yani, zorda kaldığınız zaman. Peki efendim. Başka ne yapıyoruz? وَعَلَى مَنْ مَا تَمِنْهُمْ عَلَى Yani salla ala olursa ne olur namaz kılmak ölünce namazını kılmak ve sallâ efendim ve alâ men mâte yani ve narâs salâte alâ man mâte ve narâs salâte alâ men mâte olunca ne oluyor ölenin namazını kılmayı da onlardan minhum min ehli'l kıble ehli kıbleden günahkar olanlar onlar ölünce namaz kılmalarını da kabul ediyoruz. Yani onaylıyoruz namazlarını kılmayı, cenazelerini kılmayı. İşte e, Maiz radıyallahu an Efendimiz'e geliyor. Nasıl bir imanı var değil mi? Ne diyor Efendimiz'e? Tahhirni ya Resulallah. Temizle beni ey Allah'ın Resulü. Efendimiz yüz çeviriyor. O diyor ki tahirni bu nasıl bir iman ya? Var mı? Kim yetiştiriyor bunu? Bak Müslüman o günaha girmiş Öl, öleceğini biliyor ya taşlayacaklar ölecek bu ama ona rağmen geliyor o maiz radıyallahu anh tahirni ya Resulallah. efendimiz erba'a marratin dört defa yüz seviniyor git diyor yani belki döner giderse artık dört defa dediği zaman geriye dönüş yok bunun ee, yani ama ona rağmen geliyor şimdi büyük günah işlemiş ama efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun namazını kılıyor değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem maizin cenaze namazını kılıyor. Bu bize neyi gösterir? Büyük günah işleyenlerin cenazesi de kılınır. وَلَا cenneten أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا وَلَا نُنْزِلُ minhum مِنْهُمْ جَنَّةً Yani biz şöyle demeyiz. Yani şu adam cennetliktir, bu adam kesin cehennemdedir demeyiz. Ama ölünce biliyorsak ehli cennet olduğuna, Müslüman olduğuna şahadet ederiz. Müslüman olduğuna şahadet ederiz. Ve la nunzil minhum cenneten. Efendim, cennete indirmeyiz. Yani makamı cennettir, konumu cennettir demeyiz. Ve la narun ve la nunzulu ahaden minhum min ehli'l kıble, ehli kıbleden falan da efendim cehennemdedir demeyiz. Orada diyor ya Ey la nakulu li ahadin enhu min ahli'l cenneti ve in amile's salihati yani ameli salih işlese bile efendim hep böyle ameli salihleri olsa bile ehli cennettir demiyoruz neden veya av min ahli'n nar ve in amile's hep seyyati işlese bile cehennemliktir demiyoruz. Ahirini bilmiyoruz ki adam nasıl ölecek son anında. Peki bu kadar amel-i salih birisi son anda irtidat edecek, kaybedecek imanını bilmiyoruz. Onun için böyle kesin cümleler kullanmıyorsunuz. Ha, bunu ben cennete gönderdim. İşte bu da cehenneme böyle bir yetki elimizde yok kardeşim. aleyhim نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكٍ وَلَا بِنِفَاقٍ Ma lem yadhhar minhum shay'un min zalik ve la neşhed alehim bi küfrin o ehli kıblenin üzerine de küfür kü kafir olduklarına şahit etmiyoruz. Yani bunlar kafirdir. Ve la bişrkin müşrik olduklarına ve la binifakin nifaklarına münafıklarına da münafık olduklarına şahit etmiyoruz. Ma lem yadhhar minhum min ehli'l kıble o ehli kıbleden zahir olmadıkça ne? Şey'un minzâli. Yani nifaklarına, şirklerine, küfürlerine işaret eden, onu gerektiren, zahir açık bir gösterge yoksa biz onların küfürlerine, şirklerine, nifaklarına şehadet etmiyoruz. Şahadet edecek kişiyi Efendimiz ne buyuruyor? İzâ alimte... He? Misle şemsi fe Eğer güneş gibi biliyorsan o zaman şehadete. yani emin olacaksın. Zanla şahadet edilmez. Ne diyorsunuz? Nahnu nahkum bi'z zavahir. Biz zahire göre hükmederiz. Vallahu yatawalla's sara'ir <gülüyor> serira gizlenen şey. Onları Allah bilir sara'ir. İçerde gizli olanları Allah bilir biz bilmeyiz. A, nəhnu, nəhkomu, biz zahir, vallahu, yetolləs sırâir diyoruz. Peki, efendim, ve nəzru, sırâirhüm, ilâ Allahı taala. Nəzr, bî mana, netürkü terk ederiz yani, sırâirhüm, onların sedirelerini, sırlarını, işlerinde sakladıklarını, Allah azze ve celleye Bırakıyoruz çünkü o onlara muttalidir. Kul in tuhfu mafi sudurikum ev tubduhu ya alamuhullah. De ki onlara mafi sudurikum. Kul in tuhfu mafi sudurikum. O sadırlarınızda gizlediğiniz ya da açığa vurdunuz ev tubduhu izhar ettiniz. Her şey nedir? Alamuhullah. Onları Allah bilir. Biz bilmeyiz Efendim burada o sözleri alıyor. Yine bu hella şakak ta kalbuhu kime efendimiz bunu söylemişti? He? Usame'ye diyeyim. Usame'ye Usame kalbini yardım mı? <gülüyor> Efendim, "Vela nara's seyf ala ahadin min ummeti Muhammedin Aleyhissalatu vesselam." Yine "Vela nara's seyf ala ahadin min ummeti Muhammed" ne demek? Onlara kılıç çekmeyi ümmeti Muhammed'den birine kılıç çekmeyi de uygun görmüyoruz. Wala na ra wala Kabul etmiyoruz. Yani kılıç çekmek bununla neyi kastediyor? Kan dökmek. Öldürmek yani Müslümanı ümmeti Muhammed'den birisinin öldürmeyi de kabul etmiyoruz. Ee, orada hadis-i şerif: "Umirtu en uqatile'n nas hatta yaqulu la ilahe illallah." Fe iza qaluha osamu minni dima'ahum ve amwaluhum illa bihaqqiha yani kelime şahit söyleyince artık onların kanları canları e, efendim nedir malları emniyettedir sadece illa hakkıha. şeriatın müsaade ettiği e, üç hususta onlar öldürülebilirler nedir o Riddettir, kısastır bir de nedir e, bag yani asi olurlarsa Beyci efendim şimdi al-hurucu ala eyyimmetil muslimin. Yani e, İslam toplumunda Müslümanlar arasında eee ehli sünnete göre medrese-tuz sabır var. Eee temekkun var. Sabır var ama isyan yok. Sevr ise ihtilal kimde var? Şia'da var. Ama el Sünnet'te sabır var, temekküm var. Ebu Hanifi İmam Malik, Ahmet bin Hanbel bunlar isyan etmediler. O toplumu örgü yani İslam devletini insanlar, talbeler arasında devlet örgüsünü inşa ettiler. Ehramını oluşturdular. Fakat ordular toplasalardı belki giderlerdi Emevi, Abbasi devletlerini yıkabilirlerdi. Ama bunlar yıkılırsa daha büyük bir zarar, fesat ortaya çıkar diye bunu yapmadılar. Yani şimdi bir Emevilerin zulmü var ama neticede mecliseler var, alim, ulema var. Bunların içinde namaz kılanlar var. Ya o topraklar İran'ın, Mısır'ın, işte Firavunların veya Bizans'ın işgali altında olsaydı nasıl olurdu? İşte ümmet, ulema bu zaviyeden bakıyorlar, isyan etmemişler. Fakat Suriye'deki olay farklı tabii. Oradaki adam iman kaybetmiş Nusayri'nin birisi. Onun imanla, İslam'la alakası yok. Yani onunla bunu değerlendirmeyeceksiniz. Peki burada İslam aslında bu bu kitap Şer'ül Akay Taftazani'nin Nesefi üzerine yazdığı şer. Yani bu Allah'ın inayetiyle bu alanda okumanız gereken esas, temel kitap. İnşallah ilerideki bir yaz programında bunu okumuş oluruz. Şerlakaidi ya da belli bölümlerini okuruz sizinle. Efendim burada uzun uza diye İmam Taftazani Nesefi'nin metni üzerine bu konuyu anlatırken şerh ediyor, beyan ediyor. Fakat şunu söyleyelim hem Kur'an-ı Kerim'den de İslam devleti nasıl oluşur, İslam devleti nasıl kurulur ve korunur, İslam devleti nasıl kurulur ve korunur? Ee, kimler kurallar kimler korurlar onu böyle Kur'an-ı mertebe mertebe görmüş olalım hem de e, kelamullah'tan bir ders işlemiş olalım. Şimdi öncelikle efendim Kehf suresine geliyorsunuz. Nereden başlar? İnnehum fitteyeten âmenû bi rabbihim ve zidnâhum huda ve ravatnâ alâ kulûbihim izkâmû Rabbuna Rabbü semavatı vel ard. Yani bunun başında çile vardır. Çileyle nasıl demiri ateşin içine koyarlar, cırufunu oradan ayıklarlar. Has demir kalır orada. Erir, erince ateşte bir kalıp alırsa Allah Teala da İslam devletinin kuracakları böyle bela kazanı içine alır. Onların ruhlarındaki o dünya sevgisini, muhabbeti alır. Ayıklar ki Yani Mekke'yi yaşatır insanlara Mekke'yi yaşamayanlar Eğer Medine'de gelirlerse işlerinde münafıklar olur Ama Allah Teala Dört halifeyi kimden seçiyor Yani kime nasip ediyor e, Muhacire nasip ediyor Onların hepsine baktığınız zaman Tabi Ensar'ın büyükleri çok büyükleri var Ama belki burada da bir hikmet var Yani muhacir olmaları Onlar Nikmet anında değil şey, nimet anında değil. Ne zaman geliyorlar? Nikmet anında. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ganimet dağıtırken gelmiyor Ömer radıyallahu anh Hazreti Ebu Bekir. Ne zaman geliyor? İşte bela var. Allahu Ekber demek Mekke'de ambargoya tabi tutulmuş böyle bir zamanla geliyor. Yani ayıklıyor onları. Hakiki Müslümanla marka Müslümanı birbirinden ayrılsın. Bunlar devleti kursunlar ki İslam devleti Bizanslaşmasın. İslam devleti Firavunlaşmasın. İslam devleti Kisra'nın devletinden ayrısın. Siz alıyor böyle bir mektepten. Şimdi bugün mesela cemaatlerin, cemiyetlerin, partilerin içinde e, ezelden Medineliler var. Bir böyle içinde Mekke'yi yaşayanlar var. Onları daha hasbi görürsünüz. Daha hasbi ama ezelden Medineliler var. Medineli derken yani Mekke'yi yaşamayan, Allah yolunda terlemeye, sofraya gelip doğrudan oturanlar var. Bunlar bugün sizin sofranızı oturur, yarın başkalarının sofralarını oturur. Sizin sofranız diğer sofralardan daha mükellef diye buraya geldiler. Onun için Allah Azze ve Celle, "La men enfak min qabil al fatih Fetihten önce cihad edenler, infak edenlerle Fetihten sonra cihad edip infak edenleri birbirinden ayırıyor. Çünkü fetihten önce İslam'ın geleceği yani çok ortada değil. Yani İslam devleti acaba bu Hicaz yarımadasını ele geçirebilir mi? Mekke'yi fethedebilir mi? E sahabe çok emin değillerdi bundan. İnanıyorlardı ama emin değildi. Kim geliyordu? İman eden geliyordu. Dünyevi bir derdi davası olmayan geliyordu Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına. Peki bunu ayırmak lazım. Tefrik etmek, temiz etmek gerekiyor. Şimdi baktığınız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'de işte bunları görüyorsunuz. Buldunuz Kehf Suresi 294. sayfa. 294 Kehf Suresinin ikinci sayfası aynı zamanda. Ayet-i de 13 nah nakus aleyke ne vehum bilhak, innehum fityetu namanu, onlar iman eden gençler değil mi? Innehum fityetu namanu bı rabbihim ve zidnaum huda, warabdna ala kulubihim, onların kalbini Allah muhkem hale getiriyor, kalkıyorlar, ne diyorlar hükümdara? İdka mufakalu rabbuna, rabbu semaati wal aar. Demek ki İslam devletinin bir çekirdeği olacak. Onlar bir avuç gençler olacaklar. Ve onlar Allah'tan başka kimseden korkmayacaklar. Zalimlerin mahkemelerinde, tağutların önünde فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ ard. Bunu diyebilecekler. Has özel çekirdek bir kadro olacak. Yani ezelden Medineli derken yanlış anlaşılmasın bu. Yani ensar tabi ben ensarı kastetmiyorum. Yani Mekke'yi yaşamayanlar. Çile çekmeyenler onları kastediyorum. Yoksa Ensar'ı Efendimiz bize vasiyet ediyor. Ee, Ensar'ın yolunda gidin diyor. Ensar'ın yolundan gidin. Onların ayağını bastığı yere biz kafamızı koyarız efendim. Ensar'ın ayağını bastığı yere başımızı koyarız. İmam-ı Subki'nin, İmam Nevevi'nin ayağını bastığı yere kafasını koyduğu gibi. Evet hangi zındık bundan ne çıkaracaksa çıkarsın kardeşim. He? Çıkarsın. Peki efendim çekirdek kadrosu bu olacak sonra bu çekirdek kadro Allah yolunda e, sınanacak bu çekirdek kadro onlar başına zulüm gelecek işkence gelecek Ankebu suresini açın Ankebu suresi nerede Kasas suresinden sonra 396. sahife lam mim ahsabennasu en yutraku Buldunuz Birinci hemen sayfanın surenin başı Elif lam mim ahsabennas insanlar şöyle bu dini ucuz mu zannediyorlar? Yani okuyayım, fakülteyi bitireyim, diploma alayım, işte doktora, doçentlik, profesörlük e sonra ne olsun? Beş 6 tane kitap yazayım, biraz para kazanayım, e sonra ölüp gideyim yani bütün insanlar gibi. Hem yani böyle bir Müslümanlık olur mu diyor ya? Allah sizi dünyaya gübrü olun diye mi gönderdi kardeşim? Niye gönderdi? Elif lam mim. Ehseben nasu kimler İslam devletini kurar? Kimler korurlar? Ehseben nasu en yutraku terk edilecekler. En yekulu amenna. Sadece biz iman ettik diyerek sözle bunu söyleyip de terk edileceklerini mi En اَنْ يَقُولُ اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Onlar bela ile, işkence ile, musibetle, sınanmadan, imtihana tabi tutulmadan terk edileceklerini mi zannettiler? Demek ki hakiki Müslümanlar... Efendimiz ve Vesselam'a ittiba eden Müslümanları dünyada büyük belalar, büyük musibetler bekliyor. Oraları geçecekler ki İslam devletini kurabilsinler. Onların kurduğu devlet, Firavunların devletine benzemesin. وَلَكَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ min قَبْلِهِمْ Onlardan öncekileri de bir sınadık. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِب۪ينَ Peki neden Allah Teala? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın asabını sınıyor. Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Osman, Abdullah bin Übey'den ayrılsın diye, münafıktan ayrılsın diye, yani nikmet anında gelen, nimet anında gelenden ayrılsın diye. Ha? İrtidat başladığı zaman Uhud'a giderken karşıda büyük orduyu görünce 300 kişiyle münafıklar ayrılıyorlar değil mi? 300 kişiyle. Ama öteki tarafta da Uhud'da Enes bin Nadir ne diyor? ve mutu ala مَا مَا تَعَلَيْهِ Allah Resulü vefat etti diyorlar. O da kılıcını çekiyor. Eğer Allah Resulü şehit olduysa onsuz bir hayatı ne yapacaksınız? Kalkın peygamberin öldüğü yerde siz de ölün diyor. مَذَا تَصْنَعُ الْحَيَاةَ بَعْدَهُ Ondan sonraki bir hayata nasıl tahammül edeceksiniz? İşte bu belalar olsun ki o Enes bin Nadır da, Enes bin Nadırlar Uhud'da düşmanı görünce ayrılan 300 münafıktan tefrik edilsin. Peki, üçüncü durum ne olacak? Bunların e, üçüncü durumu, efendim onlar bu belayı gördükleri zaman Ahzab suresine gelin. Ahzab suresi nerede? Efendim Ahzab Suresinin hangi ayetine geliyorsunuz? Hâzâ mâ ve adenallâhu ve 22. ayet-i kerime 420. sayfa Efendim önce azlar onlar has bir kadro, sonra o has kadro Allah yolunda belalar musibetler, işkenceler onlara maruz kalıyor. Peki bunları gördükleri zaman yani sureyi yaşadıkları zaman Şöyle demiyorlar Ya Rabbi Ankara'da insanlar Evlerinde babalar çocuklar Onlar akşam babalar Evden çıkıyorlar Akşam çocuklarının yanına geliyorlar Ama şimdi biz burada Esed kafirine karşı e, İslam'ın sancağını korurken Çocuklarımız şehit düştü Eşlerimizi il, mülteci Kamplarına gönderdik Üç yıldır bu bela Üç yıldır bu imtihan devam ediyor diye isyan etmiyorlar ne diyorlar Buldunuz sayfanın dibinde 22. ayet kerime Ahzab suresi 420. sayfa Olemma Ra al Ahzab Müslümanlar hem dekte koalisyonu görüyorlar ittifak güçlerini görüyorlar Yahudi münafık Mekke müşrik hepsi 10 bin kişilik bir ordu oluşturmuşlar hem dekte İslamı ortadan kaldırmaya gelmişler. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam ashabı görüyorlar. Ya demiyorlar ki Ya Rabbi nedir bu? Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te. Şimdi on bin kişiyle müşrikler, Yahudiler, münafıklar hepsi yekpare olmuşlar. Üzerimize geliyorlar, ölüm kusuyorlar Ya Rabbi demiyorlar. Ne diyorlar? Kalu da, ma Allahu ve rasuluhu. İşte Allah ve rasuluhun bize vaad ettiği bu. Peygamber aleyhissalatu vesselam bize neyi ifade etmişti? Allah yolunda ağır imtihanlara tabi olacaksınız. Elif lam mim. Ahasibennasu an yutraku an yaqulu amanna ve hum la yuftanun. Meta nasrullah? Ela inna nasallahi qarib. Peygamberler bile böyle söyleyeceklerdi. Bu acılar gelecek. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize bunları söylemişti zaten. Kur'an-ı Kerimle biz bunları okuyorduk. Hâdâ mâ va'danallâhu ve rasûlû ve sadakallâhu ve rasûlû. Evet, üç yıldır, dört yıldır Esed zalimine karşı burada hakkın müdafasını veriyoruz. Allah doğru söyledi, peygamber doğru söyledi. Yani Müslüman bu belayı gördüğü zaman teveffenî muslimen, وَالْحِقْنِي salihin <بِالصالحين> Müslüman olarak beni öldür, beni salihler arasına koy ya Rabbi diye böyle dua eder. Yani böyle bela geldiği zaman ve uzun süreli olduğu zaman isyan cümleleri kurmaz kardeşim. Peki bunları yaparsanız, yani başta azdınız, has bir kadronuz vardı, çok sayılara talip olmadınız. Az, çekirdek, hep böyle başlar, ilmi hareketler. Hasan el-Benna, dava, o bir dava. O böyle başladı, Üstad Necip Fazıl böyle başladı. İlmi hareketler, Hindistan'ı yakıp yıktılar, medrese bırakmadılar. Diobent köyüne çekildi, orada bir nar ağacının altında başladılar. Şimdi dünyanın en büyük ilim hareketi 1858 yılında orada başladı. Birkaç kişiyle başlıyorsunuz öyle, haz. Sonra imtihanlar, belalar, onlar geldiği zaman da Dünya mihnet yeri, imtihan yeri. Ya Rabbi, biz bunlar biliyorduk. Kur'an-ı Hakim'de bunları söylemiştin. Onlarla bizim içimizdeki çürük iradeli olanları temizleyecektin Ya Rabbi. Bekliyorduk bütün bunları diyorsunuz. وَلِيُمَحِّسَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ İslam devleti kardeşim. Ayrılacaksın. Peki şimdi nereye gelin? Hac suresine gelin. 327. sayfa 41. ayet-i kerime 41. ayet-i kerime 321. sayfa Bu üç aşamayı geçin, geçince İslam devletini kurdunuz. Peki اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَنَّاهُمْ fil الْاَرْضِ Biz efendim onlara yeryüzünde iktidar verdiğimizde ne yaparlar? اَقَامُ السَّلَاةً e namazı kıvam ederler ve hatu zekate zekat verirler ve emru bil marufi ve nehau ani'l münker ve lillahi 'akibatu'l umur. Ellezine inne bulamadınız mı? Sayfa efendim 337. Sayfa 337. Haş suresi e, 41. ayet-i kerime. 337 ilk birinci ayet kıyıma bulabildik. Ellediine inmekenhum fil ardi. Aqamu's salata ve atu'z zakata ve amru bil ma'ruf ve nehu anil munkar. Yani Allah Teala bu merhalelerden geçenlere devleti veriyor. Ne yapıyorlar? Her yerde camileri var onları. Zekat veriyorlar. Zekatları alıyorlar zenginlilerden fakirlere veriyorlar. Emri bil maruf, nehy anil munkar yapıyorlar. Osman Gazi zamanında Bursa'da zekat verecek kimse bulamıyorlar Bursa'da. Bursa'da. Peki Anadolu beylikleri içinde baktığınız zaman en zengin hangisi en fakir hangisi olur? Osmanlı beyliği olur değil mi? Niye? Söğüt'e gittiniz. Kupkuru dağlar işte. Yani dağlar ekseniz bir şey olmaz. Sadece hayvancılık yapabilirsiniz Söğüt'te. Ama bir aydın oğulları var, ovası var. Karaman oğulları var, ovası var. Herkesin bir ovası var. Onların da kuru dağları var. Ama ümmet ediyorlar ki eğer Bağdat düştüyse biz buradayız diyorlar. Bir avuçlar Söğüt'te Allah Resulü'nün sancağını düşürmeyeceğiz diyorlar. Hem dönüp de Anadolu'daki beyliklerle mücadele etmiyorlar. Kiminle? Küffarla. Küffarın üzerine gidiyorlar. Allah yollarını açıyor işte ve o dağlarda zekat verecek adam bulamıyorlar. Ya yani o kadar zenginleşiyor. Ta Osman Osman Gazi, Orhan Gazi zamanında İslam devleti bu merhalelerden gidiyorsanız şehitleriniz var. Belalar geldiği zaman da hadama vaadana Allahu ve Resulu diyorsanız, vasadakallahu ve Resulu diyorsanız ellezine immekkenahum fil ardı akamu's salate ve atevu'z zeka böyledir. Yani onun için Müslümanlar, Nur suresindeki şu ayet-i kerimeye de gelin, bunu da söyleyeyim, sonra bu konuyu hulasa edelim. Efendim, şimdi böyle adam diyor ki bayrak as orada, buna bir namaz kılmayı öğret ya. Parti bayrağı asın diyor, İslam diyor namazdan haberiyor Böyle bir İslam'ı hareket olur mu kardeşim? He? İslam diyor, kadın erkek oturmuşlar, İslam'ı iktidar diyor, oturuyor ya. 18 yaşında bir delikanlıyla 18 yaşında bir kız aynı masanın etrafında hangi İslami hareketi konuşabilir? Olur mu? Hepinizin nefsi var ya yapabilir misiniz? He? Kız kardeşiniz gibi karşıdakini görebilir misiniz? E görürseniz bilmiyorum o zaman siz allah Teala'nın çok ayrıcalıklı kullarısınız. Evet şimdi 357. sahife Nur suresi 55. ayet-i kerime. Allah Teala iktidarı vaat ediyor. Kime vaat ediyor? Bu bahsettiğim okuduğum ayet-i kerimeler bu merhaleleri kat edenlere, bu sınavları geçenlere. Peki ne vaat ediyor? Vaadallahu lladine minkum. Allah azze ve celle sizden iman edenlere. Bak vaadallahu amenu minkum Kime vaat ediyor? İman edenlere. Başka ve aminus salihati ameli salih işleyenlere vaad ediyor ki leestakhlifennehum fil ardi kemestakhlefellezine min kablihim sizden öncekilere onlardan öncekilere iktidar verdiği gibi onlara da iktidar verecek onlara da hilafet verecek peki kime vaad ediyor iman edin ameli salih işleyenlere o halde biz ne yapacağız iman edeceğiz Sonra ameli salih işleyeceğiz. Yani namazlarımızı cemaatle kılacağız. Yani bir hareket cemaatle namaz kılmıyor. Kadın erkek beraber. Efendim o konuşuyor yani sadece meseleyi söyleme dönüştürdü. Allah böyle bir İslami harekete iktidar verir mi kardeşim? Verse de elinde tutamaz işte. Bak kime vaat ediyor. Vaadallahu'llezîne âmenû minkum ve âmilu's-sâlihâti İman edip ameli salih işleyenler. Yani o zaman biz iman, ameli salih'e devam edeceksiniz. Zaten Allah Teala o iktidarı verecek. Sen almayacaksın oğlu. اِذَا جَاءَ نَسُوا اللّٰهِ Allah Azze ve Celle'den gelecek. Yani Mekke'yi yaşamalı. Baktığınız zaman bugün Mekke'yi yaşayanlarla ezelden Medineli olanlar yani sofraya gelenler bak bu ezelden Medineli olanlar derken burayı kesip birisi alırsa iftira etmiş olur bize yoksa ben Ensar'ın hafizan Allah ayağını tekrar ediyorum böyle kesip böyle yapıyorlar maalesef konuşmanın bir yerinden ayağını bastığı yere başımı koyarım yani onlara olan hizmetlerine olan hürmetimden yoksa başımızı koyduğumuz yerde Rabbimize secde ederiz tabii Peki efendim, yani bugün baktığınız zaman görürsünüz, nimet için gelenleri görür görürsünüz. Onların evi artar, arabası artar. Ama Mekke'yi yaşayanlar, yani 30-40 yıldır bu mücadelenin içinde olanlar, o sıkıntıyı çekenler, onları ümmetin yanında görürsünüz. İzzeti onların safında arayanlar içerisinde görürsünüz. Peki şimdi, İslam devleti nasıl kurulur? Kimler kurar ve kimler onu koruyabilirler? Kur'an-ı Hakim bize onun merhalelerini anlatıyor. Şimdi böyle bir devletin içinde, böyle bir devleti tabii yine ikiye ayırmak lazım. Bir, El-Hilafetul Kamil var, bir de El-Hilafetul Nakıse. El-Hilafetul Kamil hangisi? Raşid Halifelerin hilafeti. El-Hilafetul Nakıse, Ondan sonraları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar El hilafetü ba'di 30 seneten Benden sonra hilafet 30 yıl olacak. Sonra ne olacak? Ee, yani sonra ise böyle bir zulüm saltanatları olacak buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu İbni Hibba'nın sahihinde var. El hilafetü ba'di selathune seneten Ondan dolayı ee, raşid halifelerin 30 yılına hilafet diyoruz. Sonrasına ise saltanat deniyor. Yani hilafet ama hilafeti naksı var. Raşid halifelerde hilafeti kâmile var. Peki wala narul huruc ala eyyimetina ve ulati umurina ve injaru ve injaru ve in zalemu. Efendim yine kabul etmiyoruz, uygun görmüyoruz. El huruc ala e isyan etmeyi. İmamlarımıza İmam burada hangi manada? Devlet başkanı İmameti Kübra var İmameti Sura var İmameti Kübra Devlet başkanlığı İmameti suura Mihrap'ta namaz kıldırmak değil mi? Mihrap'ta namaz kıldırmak Üstad imamlığı anlatırken diyor ki imamın en küçük vazifesi Caminin mihrabında namaz kıldırmak Asıl vazifesi Cemiyetin bütün noktalarında İslam'ın renk ve şekliyle Bayraklaşabilmektir Peki buradaki imamet yani imam devlet başkanı ala eyymetina imamlarımıza, devlet başkanlarımıza eğer Müslüman iseler yani Müslümansalar eee isyan etmeyi huruc ala isyan etmeyi onaylamıyoruz. Ulatu umurina vali ulat yani ulat ne demek? Ulatu <gülüyor> umurina o da vali yani. Emirler, yani o imamlara bağlı olan valiler, emirler, onlara da isyan etmeyi uygun görmüyoruz. Wa incaru, zulüm yapsalar bile, zulüm yapsalar, ama Müslümanlar zulümleri olsa bile yine isyan olmayacak, böyle içeride bir ayaklanma olmayacak. Walla n'du'u alehim, ne diyor? Onlara Beddua etmeyi de uygun görmüyoruz değil mi? وَلَا نَرَ الْخُرُوجَ وَلَا نَدْعُوا alayhim. Müslümanların imamlarına, devlet başkanlarına günahkar olsalar bile beddua edemeyiz. دَا <gülüyor> عَلَى ne demek? Beddua etmek. وَلَا نَنْزِعُوا يَدَنْ min تَاعَتِهِمْ Onlara itaatten elimizi çekemeyiz. Çekmeyiz. وَلَا <gülüyor> نَنْزِعُوا yeden min taatuhum min taati immetina imamlarımıza itaatten elimizi çekmeyiz yani itaate devam ederiz ve nara min taati llahi taala fadiidatan onlara itaati Allah'a itaatin bağlamında değerlendiririz ve nara taatuhum taateman immetina imamlarımıza itaati neden kabul ederiz? Min taatillah taala. Neden? Çünkü orada ayet-i kerimeyi alıyor. Şehrinizde var. Ne diyor? Ya eyelledin amenu atiyullaha ve atiyur rasule ve ulil emri minkum. Sizden olan ulul emre, değil mi? Sizden olan ulul emre Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesi onlara itaat etmeyi emrediyor. Dolayısıyla Devlet başkanı zalim bile olsa ama Müslümansa itaat etmek yine Kur'an-ı Hakim'in bir emridir. Onun talimatıdır. Böyle anlamalı. فَرِيضَةً Yani وَنَرَى فَرِيضَةً Bunu bir farizi olarak görürüz, kabul ederiz. Ama tabi şunu لَا تَاعَتَ لِمَخْلُوقٍ fi مَاسِيَتِ khalik <الْخَالِك> Allah'a isyan olan yerde Hükümdara yani bakıyorsun ki Allah izyana davet ediyor seni o zaman itaat etmeyeceksin tabi yani bu Müslüman uysal koyundur başında kim olursa ona itaat eder değil bir defa zalim kafirse ona baş kaldıracak ona baş kaldıracak eğer Müslüman ama günahkar birisi ise orada eğer günaha teşvik etmiyorsa günaha zorlamıyorsa baş kaldırmayacak ama eğer günaha zorluyorsa o zaman itaat etmeyecek Efendimiz gönderiyor bir birlik Başında birisi var imam O diyor ki sizin itaatinizi Ölçeyim bir ateş yakıyor Ateşin içine Herkese girin diyor bu ateşin içine Yakacak onlar orada İtaatlerini ölçecek Onlar da girmiyorlar tabi Sonra Efendimiz aleyhisselama Geliyorlar anlatıyorlar Diyorlar ki ya Resulallah Bizi böyle zorlamıştı bu adam Biz de e, girmedik diyorlar e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya da bunların halini anlatıyorlar Allah Resulü buyuruyorlar ki Wallahi lau dhaluha lma haraju minha Eğer o ateşe girselerdi yani başkanları diyor ya ateşe girin diye sizin itaatinizi ölçeyim Allah Kitabında buyuruyor ki Ulul Emre ittiba edeceksiniz hadi siz de girin bakalım bu ateşin içine. Eğer onun içine girselerdi bir daha çıkamazlardı. Lema kharcu minha ne demek? Yani cehenneme giderlerdi, değil mi? Cehenneme girerlerdi. Neden? Çünkü itaat var ama la taatun li mahlukin fi masiyeti'l khaliq. Nerede itaat var? E innemet taatu fil buyuruyor efendimiz. Maruf'ta itaat edeceksiniz. Yoksa Esed gibi adamlara Maliki gibi eşkıyalara itaat edilmez, değil mi ee, efendim? Yani şimdi bunları alıp da e, hani neden ihvan orada meydanları indi ya da işte Suriye'de indi? Bunu ancak bir sefih söyler, Kur'an'dan nasibi olmayan zavallı söyler kardeşim. Ya yani şimdi bunu söyleyen adamlar Türkiye'de baş kaldırısında bulunuyor ya. Garip, anlayamıyorum. Bunlar kardeşimiz Müslüman dua ediyorum. Yani Allah şahit ki dua ediyorum. Yani ıslah olmaları için. Yani böyle acayip işler yapmış olsalar bile. Şimdi Esed'e de neden baş kaldırıldı diyenler yani neler yapıyorlar görüyoruz Anlayamıyorum ya. Ya gelin de Kur'an-ı Kerim hakem olsun. Allah Resulü'nün sünneti hakem olsun konuşalım bu meseleleri. Ya gazeteci mi konuşacak? He? kim konuşacak bunları ya? Neden gelmiyorlar uleması? Yani hocası gel kardeşim bak sen Müslümansın. Ya yani bu burada hakem Allah'ın ayetleri olacak. He Fe la wa rabbike la yu'minun hatta yuhakimuuka fima hakem Allah'ın kitabı olacak, peygamber olacak. Bilmiyorum yani Allah Teala ahir ve akıbetimizi hayır eylesin abdest ve n'değül öhmü salahi ve mu'aafat ve n'değül öhmü imamlarımız yani devlet başkanları için dua ederiz biz salah salahına ve afiyetine dua ederiz yani salah ve afiyeti demek. yani onlar e, salahta olsunlar ki ümmetin işini idare ediyorlar onlar afiyette olsunlar ki ümmetin işini idare ediyorlar ümmetle afiyette olsun onları muhafaza ile yani devlet başkanının istikametine dua edilir değil mi? istikametine, hidayetine salahına salih olsun ki kendine de zarar vermesin, ümmete de zarar vermesin salih olsun ki meyhane açmaya e, müsaade vermesin, imza atmasın kendini de yakmasın ümmetin çocuklarını da yakmasın diye böyle dua edilir. Wanettebi'us sünnete Sünnete cemaate tabi oluruz. Bunları başta anlatmıştık. Sünnet neyin karşılığıydı? Bidatın. Cemaat neyin karşılığıydı? Tefrikanın, bölünmenin karşılığı demiştik. Wanşte bu şuzu ve'l hilafa ve'l furka. yani, nemteniu. imtina ederiz, uzak dururuz. Ee, neden? Eşhudud yani infirattan, ayrılmadan, bölünmeden, vel hilaf, ihtilaftan, vel furuka, iftiraktan. Yani bölünmeden, parçalanmadan, yani böyle kafirlerle, zalimlerle ittifak kurmadan Allah'a sığınırız. Cenab-ı Hakk'a sığınırız diyor İmam-ı Tahavi. Tabi hepsiyle alakalı deliller var. Bu bitirelim diye hızlı gidiyorum ve nühpü ahlal-ı ıadli ve ve nübguz ahlal-ı jori ve ve demek yani ehli sünnetten olan imamları devlet başkanlarını severiz severiz derken onların işlerini onların fiillerini destekleriz yani böyle oturup da devlet başkanlığını sevgi kulübü kurmayız. Rozetini yakamıza asıp böyle dolaşmayız. Öyle işler değil yani. Onu söylemiyor burada. Neyi? He? Ne diyor? Onların hayırlı işlerini destekleriz demek. وَنُحِبُّ اَهْلَ الْعَدِلِ <وَالْأَمَان> eman, اَهْلِ adil, adalet ve emanet sahibi olanları sevi seviyoruz. Yani fiillerini destekliyoruz. وَنُبْغِذُ Cevri الْجَوْرِ وَالْخِيَانِ Zalimleri ise buz ediyoruz Zalim devlet başkanlarına buz ediyoruz Vallıkyene ihanet hainler kim bunlar bavi terör Terör oluşturuyorlar böyle ayrıcalıklı terör grupları oluşturuyorlarsa bunlara da buz ediyoruz Yani başta bir ehli adil ve emanet varken hala PKK ile meşgul oluyorsa böyle adamlara da buz ediyoruz buz ediyoruz ve nubghizu ehlel cevri vel khiyana ve nakulu diyoruz ki Allahu alemu fi ma shtabha aleyna ilmu yani ilmi bize karışmış olan yani ihtilat eden fi ma shtabha aleyna ilmuhu yani ne olduğunu tam anlayamadığımız meselelerde ne diyoruz Allahu alem diyoruz ha وَاُفَوِّضُ اَمْرِي اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Yani içtiba eden, ihtilat eden konuları Allah Azze ve Celle'ye havale ediyoruz, diyoruz. Peki, اَلْمَسُ al الْخُفَّيْنِ e Geldik. Cenab-ı Hak İslam Devleti'ni bu kadrolarla kurmayı ve bu insanlarla korumayı hepimize nasip eylesin. Bizleri de o bahtiyar kulları arasına ilhak eylesin. Estağfirullah ve etubileyi ve elhamdülillahi rabbil alemin.